Barış Ne mutlu nimetsin sen Barışı unutan toplumlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar Barışı unutan insanlar, savaşta doğup savaşta büyüyenler Barışın kıymetini bilirler mi acaba? barışta yaşayanlar savaşın acımasızlığını bilirler mi acaba? Her gün bombalar altında yaşamanın, her gün acıların, figanların altında yaşamanın, barışsız geçen günlerin, savaşın acılarının yaşamında nasıl yükseldiğini, bilirler mi acaba? Ne büyük yaşamdır, ne acı yaşamdır, ne zorlu yaşamdır savaşın yaşamı, barışın içinde yaşayanlar onun nimetini bilirler mi acaba? Ey insan! Barışın nimetini hatırla, savaşın içinden, acıların içinden, doğan çocukların, ağlayan gözlerinin tınarından bak, hayata, yaşamın içinde, yaşamın sırasında, yaşamın tam ortasında, sen barışın içinde yaşarken, savaşın içinde yaşayanların halini hatırla. Eğer barışın nimetini unutursan, soytarların savaş çağrlarını aldanırsan, bir gün her şey yıkılır başına, bir gün sen yok olur gidersin acılar içinde. Bak hayata, 3-5 soytarı çıkarları uğruna dünyayı kana bularken, sen barışın nimetini unutma, Cıvıl cıvıl, oynaşan çocukları hatırla. Cıvıl cıvıl, oynaşan gençleri hatırla. Salıvermiş saçlarını, gözleriyle, umutla ileriye bakanları hatırla. İşinde, aşında, coşanları hatırla. Barış içinde yaşayanları hatırla. Ve sen, barışın nimetini hatırla. O en büyük nimettir. Hatırla ki o zamanı, Rabbin sana İslam'ı indirdiği zaman adını barış koydu, İslam adı barıştır, adı selamdır, adı esenliktir, hatırla o ki sen esenliğe ulaşasın diye İslam adını barış koydu. 6 Şubat 2009 Mehmet Çoban